صلو على شفيع ذنوبنا محمد. Allahumma cüzzel la Muhammad wa la Muhammad. Cüzzel la tibbi قلوبنا ذقورة آيؤنا محمد. Allahumma cüzzel la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 والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وعلى آله وأصحابه أجمعين قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم أستعيذ بالله بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي جعل الشمس ضياءا والقمر نورا وقدره منازل وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون صدق الله العظيم Ve belgana Resulü Nabiül Kereem, Allahum eklemne fahmen Nabi'lin, bahis al Mursalin ve Mukarrabin. Bakalın, Nabi ﷺ İslam yâle, ve Allah ﷻ İslam yâle. Allah ﷻ Allah ﷻ Allah ﷻ Allah ﷻ Allah اَوْكَ مَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ Aziz ve muhterem cemaat-i müslümin. <gülüyor> <gülüyor> Mevzumuz devam edenlerce bellidir. Ramazan-ı Şerif olduğu için, yeni gelenler de bulunduğu için cemaatın içinde hatırlatmak ihtiyacı duyuluyor. Yunus sureyi celilesini sırasıyla ayet ayet burada izah etmeye çalışıyoruz. O meşhur sözü bir kere daha tekrar etmek istiyorum. Belki birçok kere daha edeceğim. Kur'an'a inanmış kişiler olarak elhamdülillah kendimizi bu sıfata sahip görüyoruz. İnşallah böyleyizdir. Bir eksiğimiz yoktur. Kur'an'a inanmış kişiler olarak Kur'an-ı Kerim'in tamamını bilmeye öğrenmeye ihtiyacımız var bizim. Ya zaman ayırmak suretiyle zaman ayırmak suretiyle Kur'an içindeki ahkamı Kur'an'ın büyüklüğünü yakından görebilmek için öğrenebilmek için talebe olacağız. Yani beşikten mezara kadar Müslüman ilmin peşindedir. Utlubul ilme minel mehdi ile lehd Beşikten mezara kadar ilmi talep edin. ilmi tahsil edin. ilmin peşinden ayrılmayın diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ve yaş, ölçüsü olmadığına göre zaman mekan söz konusu olmadığına göre yani Kur'an'a mutlaka talep olmak lazım. Kur'an'ın ahkamını içindeki hükümleri kavramak için doğru inanabilmek için doğru tatbik edebilmek için her Müslüman buna mecbur. Fakat nedense biz kendimizi rahata kavuşmuş kabul ediyoruz. Böyle bir sorumluluğumuz yok. Böyle bir mesuliyetimiz yok. Eh, olursa olur, olmazsa olmaz. Kabil'inden görüyoruz. Ve bu da bizi maddeten, manen mahvediyor. Bu yanlış, bu eksik düşüncenin bize yerleşmesi bizi çok kötü neticelere götürüyor. Eğer böyle olamıyorsa, yani tahsil etmek üzere zaman ayıramıyorsak, bu işe zaman ayırmış, ömür vermiş insanları dinlemek suretiyle, ya okuyacaksınız ya da dinleyeceksiniz ehlinden dinlemek suretiyle, Kur'an'a aşina olmamız gerekiyor. Kur'an'la yakınlığımızı artırmamız gerekiyor. Kur'an'la ünsiyetin genişlemesi lazım, gelişmesi lazım. Bugün Müslümanlar Kur'an'la adeta kavgalı, uzak, yaşı müsait olan da aynı mazereti belirtiyor, olmayanlar. <gülüyor> Gayret ediyoruz, hiç olmazsa bu cemaata, 114 surenin tamamını okuyamıyorsak da, ve bazı surelerini okuyalım bunlar da dinlemek suretiyle mesuliyetlerini azaltmış olsunlar. Kur'an'dan bir pay alma şansına fırsatına sahip olsunlar diye gayret ediyorum. Ama bu işin şartı devamdır değerli Müslümanlar. Ben zaten söylüyorum. Benim mağazlarımı dinleyen kişiler birinci de ikinci de üçüncü de belki de bir şey anlamayabilirler. Devam ister bu dersler. Hakikaten ders olabilmesi için, kalıcı olabilmesi için, yerleşen bir ders olabilmesi için devamınıza ihtiyacımız var bizim. Birlikte okuyacağız. Geçen derslerimizde ifade ettik Bu surede Surenin başından beri Asıl mesele Peygamberimiz Sallallahu aleyhi ve sellemin Nübüvvetini Peygamberliğini Kabul ettirme meselesidir Temel dava bu surede bu fakat, Araplar hayretler içinde kalıyorlar. Ebu Talib'in yetimi, onların kendi ifadeleri bu. Yani bu kadar varlıklı insanlar, bu kadar zengin kişiler dururken, daha şöhretli, daha tanınmış insanlar dururken, Allahu zülcelal. Celal, peygamberliği buldu buldu da Ebu Talib'in yetimine mi veriyor bunu? Başka adam yok mu? Derecesine bir ifade kullanıyorlar. Cenab-ı Hak da bunda hiç de şaşılacak bir taraf olmadı. Zenginini de fakirini de Allah yarattığını ve bu seçim işini de bizzat allah Zülcelal'in kendisi yaptığını beyan buyurma sadedinde kendisini de bu arada tanıtıyor yani siz kime karşı konuşuyorsunuz peygamberi seçen o Muhammed aleyhisselatu ve selama nübüvvet vazifesini risalet vazifesini veren o e onu tanıyor musunuz ki onun işine itiraz ediyorsunuz. Tanıyor musunuz ki itiraz ediyorsunuz? İşte kendini tanıtmak için Rabbiniz olan Allah bir defa göklerin ve yerin halikidir. Düşünüyor musunuz bir defa? İtirazınız kime? Gökleri ve yeri yaratan Allah'a itiraz ediyorsunuz. her şeyden aciz hiçbir şeye gücü yetmeyen çaresiz bir insan değil ki çaresiz bir varlık değil ki bu nasıl bu işi yaptı diye itiraz ediyorsunuz diyor o bir defa göklerin değerin, yerin halik'i maliki her türlü tasarruf hakkı ona ait Elinde sonunda da ona döneceksiniz her şeyi ilk defa yaratan o tekrar iade edecek olan da odur buyurduktan sonra bir başka delil getiriyor kendi kudretini varlığını birliğini ifade etmek için ve peygamber gönderme işinde haklı olduğunu anlatmak için Allah'ın bunlara ihtiyacı mı var? merhametinden yapıyor bunları bizi acıyor merhamet ediyor Bizimle uğraşıyor bizi ikna edene kadar. Bizi ikna edene kadar ne mecburiyeti var Allah'a karşı? Ama vallahu raufun bil ibad. Allah kullarına karşı son derece esirgeyici. Rauf ama son derece esirger Allahü zelal esirgediği için önümüze çıkacak hadiseleri önceden haber veriyor. Bizi inandırana kadar delilleri sıralıyor. Hiçbir delilini ihmal etmiyor, eksik bırakmıyor. Yarın hiçbir kimse efendim deliller yetersiz kaldığı için inanamadım demez. Başka bir ayette لِأَلَّا يَكُونَ لِنَّاسِ <gülüyor> İnsanların Allah'a karşı ileri sürecekleri bir bahaneleri, bir mazeretleri kalmasın diye. Hiçbir bahaneyi biz ileri süremeyiz. Niye inanmadın? Peygamber'e niye ters düştün? Kur'an'la niye aran açıktı? diye sorduğu zaman Ya Rabbi şundan dolayı bundan dolayı demek mümkün değil. Her şey var. Nerede benim haberim yok? Her şey Kur'an'da. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetinde biz kaynaklara başvurmuyorsak doğruları duyamıyorsak bu bizim mesuliyetimiz. Her gün güneş doğuyor. İstisnasız her yere hararetini ve ziyasını gönderiyor İstisnasız her yere gönderiyor e sen pencereyi kapatıyorsun kapıyı kapatıyorsun perdelerini indiriyorsun güneş gelip perdeye çarpıp geri dönüyor evin içine giremiyorsa güneş bir suçludur Allah aşkına ya güneşin bir suçu yok Kur'an bütün beşeriyete hitap ediyor. Bütün insanlığın kitabı herkese yol gösteriyor. Adam sırtını dönüp gidiyor. Yani Kur'an'ı dinlememek için dinleyip de anlamamak için elinden gelen gayreti gösteriyor. E gayet tabii eksiklikte insanın kendisinde kalıyor. Buyuruyor ki Cenab-ı Hak o Muhammed'i seçen, peygamber olarak gönderen sallallahu aleyhi ve sellem, ve göklerin ve yerin yaratıcısı olan Allah, o Allah'tır ki. Allah, o zatı ecelli aladır ki, cale şemse ziya. Güneşi bir ziya bir aydınlık kaynağı olarak yarattı Allahu Zülcelal yani ışınlarını ısısını daha sayılamayacak kadar bir yığın menfaatini insanlara gönderen güneşin de yaratıcısı o niye güneşe misal getiriyor güneşi hepimiz tanıyoruz her gün her gün güneşi görüyorsunuz diyor bakıyorsun gözlerin kamaşıyor göz kamaştıracak kadar bol bir ışığa sahip ısıya sahip yandım diyecek kadar kaçıyorsun gölge arıyorsun işte şu güneşi siz yapabilir misiniz diyor Cenab-ı Hak. onu ben yaptım diyor işte yani çocukça böyle bazı insanlar inkara girdiği zaman o çocukları ikna eder gibi işte bu da benim bu da benim bu da benim diyorsunuz ya güneşi de ben yarattım diyor Cenab-ı Hak hadi buna da mı itiraz ediyorsunuz bakayım ha sen yaratmadın diyorsanız sizde bir güneş getirin sizde bir güneş getirin bakalım sizde bir güneş getirin Biliyorsunuz Nemrut'la İbrahim Aleyhisselam'ın bir karşılaşması var. Babil hükümdarı, efendim bütün Babil krallığında yaşayanları kendisine tapındıran bir zorba, bir cabbar azgın bir tip. Bana ibadet edeceksiniz diyor adam. İlahınız benim diyor. Mabudunuz benim e İbrahim aleyhisselam geliyor Aleyhisselatü vesselam Ve onu Tevhid akidesine davet ediyor Sen ilah filan değilsin Senin de ilahın var diyor Seni de Hepimizi de yaratan Allah'tır Tektir İbadet edilmeye layık olan odur İnkar ediyor tabi bu adam. Ve İbrahim Aleyhisselam'la münazıraya giriyor, mücadeleye giriyor. Kur'an başka bir ayette naklediyor. Elemtera ilellezi Hace İbrahim eti Rabbi. Rabbi konusunda yaratan Allah mevzuunda İbrahim Aleyhisselam'la mücadeleye giren o kişiyi görmedin mi diyor. Cenab-ı Hak Peygamberimiz onu nereden görecek ondan asırlar önce yaşamış yani gözlerinle görmüş gibi bilmiyor musun biliyorsun niye haber veren Allah o mücadeleyi sana Allah naklettiği için <gülüyor> onu gözünle görsen bu kadar doğru göremezdin anlayamazdın Allah bildirdiği için en doğrusunu bildirmiş oluyor. Gözünle görmüş gibisin yani. Görmedin mi bu adamın mücadelesini? Bizu kale İbrahimu Rabbiyellezî yuhyî ve yümît. Hatırla diyor İbrahim Aleyhisselam Nemruda dedi ki Benim Rabbim o varlıktır ki öldürüyor ve diriltiyor kainatta öldürme işi ölümü gelen ölüm sırası gelen herhangi bir varlığı öldürme işi onun işi diriltme de ona ait bir iştir onun dışında kimse öldüremez ve diriltemez İbrahim Aleyhisselam Nemru'da söylüyor bunu <gülüyor> o da öfkeleniyor sanki bir gücü varmış gibi kâle ene uhi ve ümit. Nemrut dedi ki diyor Cenab-ı Hak ben de öldürür ve diriltirim yani bu da iş mi sanki ben de öldürür ve diriltirim birbirine çok benzeyen birbirinin ikizi iki adamı getiriyor önce birisini öldürüyor attırıyor arka taraftan ikisini getirtiyor öbürünü işte buyur diyor bak biraz evvel öldürdüğümü şimdi dirilttim İbrahim aleyhisselam bu işin farkında olmayacak bu işin inceliğini kavramayacak zannediyor bir defa böyle bir şey olur mu peygamberlerin beş sıfatı var o beş sıfattan birisi fetanettir her peygamber davet ettiği İslam'a çağırdığı kalmin en zekisi en akıllısı ve en ileri görüşlüsüdür. O toplumda onun fevkinde birisi olamaz. En akıllı, en zeki ve en ileri görüşü bir insandır orada. Bir beşer olarak da öyledir. Peygamberimizin yaptığı savaşları inceliyorlar icraatını inceliyorlar. Yani yeryüzünün en akıllı bir komutanı hangi tedbirleri alması gerekiyorsa bir savaş için peygamberimiz onun bir ötesine geçmiş. Akılların hesaba katamadığı daha müthiş tedbirler getiriyor. Ama bunun üstünde bir de vahyi ilahi geliyor yani. Sadece kabiliyetiyle iş görmüyor her türlü kabiliyet kullanılıyor onun ötesinde vahye bağlı olarak hareket ediyor İbrahim Aleyhisselam peki bunu yaptın dedi Rabbim gibi öldürdün ve dirilttin böyle kabul edelim Kale İbrahim İbrahim Aleyhisselam dedi ki fe innellahe ye'ti bis şemsi minel meşrik fe eti biha minel peki benim Rabbim olan Allah Güneşi Doğudan getiriyor Doğu dediğimiz taraftan Güneş doğup geliyor Eğer gücün varsa Hakikaten Rabbim kadar güçlüysen Hadi sen de güneşi bundan böyle Batıdan getir Güneş Battığı yerden doğsun bundan sonra ve doğduğu yerden de bas bu itelledi kefer o kafir en son noktasına kadar susturuldu diyor Cenab-ı Hak artık ağzını açacak herhangi bir kelime sarf etmeye mecali kalmadı Araplara aynı şey oluyor şimdi güneşi bir ziya bir aydınlık kaynağı yaratan odur var mı itirazınız e güneşi kim yarattı Allah Muhammed'i kim gönderdi ki e ne o bu nasıl akıl Allah aşkına ya bu nasıl bir mantık nasıl bir düşünce güneşi yaratmasını kabul ediyor yeri göğü yaratmasını kabul ediyor ve o nasıl bir peygamber gönderebilir İddia bu yani o da diyor ki bunu ben yaptığıma göre bu zor işi başardığıma göre sizin aranızda yaşayan bir adamı peygamber olarak seçmekte ne güçlük var? E kâne linnâsi acaba? İnsanlar için bunun şaşırtıcı tarafı neresi diyor Cenab-ı Asıl şaşırtıcı işleri kabul ediyorlar. Kabul edilmesi güç işleri kabul ediyor. Burada tıkanıyor. Daha var vel kamer en Ayı da nur olarak yaratan o. Ayın yani nurda nurda sıcaklık yok. Aydınlık var, hararet yok. Ziyada hem hararet var hem aydınlık var. Ve zaten ilme göre aya ışığını da güneş temin ediyor. Ay ışığını Güneşten alıyor. Aksine tartışmalarda olmuştur tarihte ama artık bugün elle tutulacak, göze görülecek şekilde ayın ışığını Güneşten aldığı ilmen sabit olmuştur. ilmi heyet astronomi bunu artık bütün berraklığıyla ortaya koyuyor. Ayı da nurlar olarak yaratan odur. Yani demek istiyor ki Cenab-ı Hak siz bir ay yaratabilir misiniz? Güneş çok mu büyük geliyor size? Daha küçüğü aydan bahsediyorum. Yapabilir misiniz? Efendim nasıl büyütüyoruz? İnsanlar aya çıktılar. Aya çıkmak şüphesiz küçümsenecek ilmi bir hadise değil. Ciddi bir Değil, bir ilim faaliyetidir. Ay'a çıkmak büyüktür de e, ayı yaratmak küçük bir iş midir Allah aşkına? Ay'ın yaratılması nasıl yörmemezlikten gelinir? Ay'a çıkanlar ayı yaratanla tartışmaya giriyorlar. Aynı Mekkelilerin kafası gibi. Amerikalı da Mekke'deki Ebu Cehil gibi Ebu Leheb gibi Muhammed'e itiraz ediyor itiraz ediyor sallallahu aleyhi ve sellem nesine itiraz ediyorsun aya çıkmanı büyük görüyorsun aya çıkarken Allah'ın verdiği aklı kullandın o zeka ondan geliyor sana onun verdiği malzemeyi kullandın onun koyduğu şartlardan faydalandın çıktın. Peki bütün bunları yaratanı niye görmemezlikten geliyorsun sen şimdi? Niye görmemezlikten geliyor? Onun peygamberiyle verdiği talimatına karşı gelecek. Yani sana kul olmam demek istiyor. Ve olmam desen de kulumsun. Olurum desen de kulumsun yani o en inkarcı ateist herifleri gidin dinleyin Allah yoktur diyor din yoktur vallahi bir tokat patlatın ona biraz canını yakın bakın Allah diye feryat edecek başka bir şey demesi mümkün değil yani diyecek bir şey yok o dışından inkar ediyor kalbi dilini yalanlıyor Bazen dil kalbi yalanlar, münafıkta olduğu gibi, kalbinden inkar ediyor, dilinden ikrar ediyor gibi görünüyor. Bazen de kalp dili yalanlar. Kalp aslında kabul ediyor, evet diyor, dil onun aksini iddia ediyor. Ayı da yaratan odur. وَقَدَّرَهُ menazi <Gülüyor> Ve Cenab-ı Hak Celle o aya yarattığı aya bir kısım menziller bir kısım menziller de takdir etti. Yani konaklama yerleri var ayın. Her gün bir yerden geçiyor. 28 veya 29 menzili var ayın. Her gün bunlardan birisine vuruyor Trafik seyir halinde ilahi bir düzen verilmiş ona her gün geçiyor. Ay menzilinde 24 saat kalıyor. Kendisine takdir edilen o yörüngenin belli bir çizgisidir o. Güneş ise 13 gün kalıyor. Kim ayarladı bu sistemi acaba? Biz bu sistemi anlamaya çalışıyoruz. Anlayınca da büyük oluyoruz. Arşimet, ilim tarihindeki bu unutuyor Arşimet, Yunanlı filozof Arşimet, efendim, suyun üstündeki cisimlerin batmama sebebini tespit ediyor. Binlerce tonajlı gemiler batmıyor. Büyük ağırlıklar batmıyor. Ama bir kum tanesi batıyor. Niçin batmıyor? Hamamda hamam tasını yüzdürürken buldum buldum diye çırılçıtmak sokağa fırlıyor. Arşimet bütün ilim tarihi boyunca yad edilip duruluyor. Efendim arşimet kanunu diye fizik ilmine geçmiş. O kanunu arşimet mi yarattı? Kanunu koyan arşimet değil, kanunu koyan Allah ilk defa böyle bir kanunun varlığını bu adam kavradı. Bunu ilk kavrayan böyle kıyamete kadar anılıyor, bir şöhre sahip oluyor. Peki bu kanunu yaratanı da unutuyoruz biz? Esas o kanunu kim koydu? Onu nasıl görmezsiniz? güneşi o yarattı her gün görüyorsunuz ayı o yarattı aya bir kısım menziller tayin etti her 24 saatte bir uğrayıp geçeceği yerleri var gidiyor gidiyor gidiyor en son iki gün kayboluyor gözümüze görünmüyor ay yok olmuş değil biz göremiyoruz o yerindedir niye bunu yaptı Cenab-ı Hak bunları ne için yapıyor Litalamu adedesini ne verip hesap? Siz gene sizin için senelerin sayısını bilesiniz diye, senelerin sayısını bilesiniz ve çeşitli konukla konularda yürüttüğünüz hesabı bilesiniz diye, hesaplarınızı adetlerinizi bilmem senelerinizi. Bilmeniz için, sizin menfaatınız için bu. Ama ma'kalak Allahu Jalik illa Allahu Cüzzelal bu anlatılan varlıkları hak olmak üzere, yani her birisi yerli yerinde olmak üzere yaratmıştır. Kesin kes kendisi yaratmıştır ve yerli yerinde yaratmıştır. مُفَسْسُلُ ayetleri لِقَوْمٍ يَعْلَمًا Ayetlerimizi bilenler için açıklıyoruz. Bilenler. Her bilen anlıyor mu? İnatçı bazı insanlar var. Anlamamakta inat ediyor, ısrar ediyor. Anlayacak kadar bilgisi var. Anlayacak kadar aklı var, idraki var ama anlamak istemiyor. Tıpkı Mekkelilerin direnişi gibi. Ama niye anlamak istemiyor? İş bozuluyor, iş. Bunları yapan, bütün bu inkarcılıklara sapan insanın kendi nefsi. Bu nefis var ya, bir kısım alışkanlıkları var, arzuları var bu nefsin. Böyle çocuk annesinin göğsüne yapıştığı gibi bu alışkanlıklarına yapışmış olan nefisler var. Din geliyor. Muhammed'e itiraz oradan başlıyor. Din geliyor. Peygamber Aleyhisselatu vesselam bir kısım hükümler getiriyor. Gelen hükümler o toplumda yaşananların tam tersi. Nasıl bir toplumdu o? Aynı bugünkü toplum gibi bir toplum. Bunu arz etmeye çalışıyorum şurayı mutlaka kavramamız lazım değerli müslümanlar insanlık insanlık peygamberimizle başlamış değil yani peygamber geldikten sonra insanlar başladı topluluklar oluşmaya cemiyetler oluşmaya başladı değil yeryüzünde Çeşitli toplumlar vardı Milletler vardı Alışkanlıkları adetleri vardı Resulullah O yaşayan toplumun Üzerine geldi O insanları O getirmedi onlar vardı Onların üzerine geldi Kur'an Yaşayan bir topluma indi. bir kısım toplumlara indi. Neydi o toplumun karakteri o gün yaşayan o toplum bir defa puta tapınıyor. İnanç olarak putperest. Yani Resulullah'tan sonra puta tapınma işi başlamadı. O putperestliğin üzerine geldi. O yaşanan inanç üzerine geldi. O toplumda zinasel gibi, içkisel gibi, kumar her tarafı sarmış insan öldürme her köşeyi sarmış yani bugün bizim toplumumuzda neler yaşanıyor insan eliyle işlenen hangi suçlar varsa peygamberin geldiği toplumda da aynı suçlar vardı ve Kur'an o suçlu toplumu yola getirmek için indi Resulullah onlara yol göstermek önderlik yapmak için geldi Şimdi biz de ne yapıyoruz? Araplar dediler hayır. Böyle bir önder tanımayız biz. Böyle bir kitabı da kabul etmeyiz. Gelecek bu surede ileride ayet. İlti bi Kur'an Ayetler okundu mu? Peygamberimize diyorlar ki bize bu Kur'an'dan başka Kur'an getir. Bu bizim işimize yaramaz. Niye yaramıyor biliyor musun? İtiraz oradan geliyor o toplum bazı alışkanlıklar peyda etmiş o toplum işte demin saydığım suçların hepsi var bu adamlarda e, peygamber geldi diyor ki bundan sonra puta tapınmak yok sen puta tapınanın kılına dokun da bak neler yapıyorlar sana yani onun kolundan tutup onu putaneden geri çekmek değil yaptığın yanlıştır de de bak nerede bulursun kendini nasıl seni tanıtırlar sapıklar deliler mecmunlar diye seni hapishanelerde çürütürler vallahi ne zaman her dönemde dünde böyle bugün de böyle hiç değişen bir şey yok. onun putuna ilişemezsin putuma dokunmayacaksın diyor. öyle mi peki zinaya alışmış her gün bir karı değiştirecek herif zina suçtur dedin mi olmaz diyor niye suç olsun diyor gönlünü alıyorum parasını veriyorum diyor bir de böyle kendini müdafaya geçiyor efendim kumar suçtur kendi arzumla oynuyorum diyor o günkü toplumda aynen bugünküler gibi itiraz ettiler Muhammed'i bunun için istemiyor sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'ı bunun için istemiyor bu toplum için Kur'an'ı istemiyor bugün? Yani bu toplum derken cami dışına gönderme yapmayın ha. Cemaatin böyle bir huyu da var. Hocamız bunu camide olmayanlara söylüyor. Size söylüyorum ben bunu. Ve sizin vasıtanızla dışarıdakilere de söylüyorum. Öyle hiçbir yere göndermeyin. Yani sanıyor musunuz bu camidekiler peygamberi tam kabul etmiştirler? Kur'an'ı tam kabul etmiştirler. Cuma'ya gelmeleri sizi hiç aldatmasın. Ne yapayım? Başka çarem mı var zannediyorsunuz? Camiye geldi, Cuma'ya geldi, bu eksiksiz bir Müslümandır. Kim demiş bunu? Kim demiş bunu? Bu camilerde bir yığın kafir var. Olur mu ya? Hem camide hem nasıl kafir oluyorum? İslam'dan bir cüzü almak olmaz. İşine gelen bir meseleyi alıyor öbürlerinin işine gelmiyor onları reddediyor. Yani Kur'an'ın Fatiha suresinden Nas suresine kadar 114 suresini ele alalım bütün hükümleri ortaya koyalım kaç kişi bunların tamamını kabul ediyor acaba? Efendim %99'u Müslüman işte işine geleni kabul eden Müslüman bu nasıl 99 ki hala aklım ermedi buna ama bu söz yalandır ve devlet ağzıyla söylenen bir yalandır tamamen uydurma bir yalandır bizi ve sürüklemek için bizi çalışma azminden mücadele azminden koparmak için söylenen bir sözdür bu Hiçbir zaman buna ilgi göstermeyin. 99 kişi bu aktır diyor. Bu beyazdır diyor. Bir kişi gelip bu karadır diyor. O 99 kişi susturuluyor. Bir kişinin lafı geçiyor. O 99 kişiyi hemen çöp arabasına koyun. Nereye atacaksan atın bunları. Bunlar bize lazım değil. Çöp araması ile atılacak bu adamlar. Onlara başka şey de yaramaz. Evet. Bu nasıl Müslümanlık? Mekke toplumunun derdi nedir? Bak Allah bir sürü delil zikrediyor kendi büyüklüğünü anlatmak için. Niye bunları anlatıyor? Bütün bu büyüklüklerin sahibi olan Allah olarak Rabbiniz olarak Muhammed'i ben gönderiyorum diyor. Siz kime karşı geliyorsunuz? Bana karşı geliyorsunuz. Göklerin yaratana karşı çıkıyorsun sen. Yeri yaratana karşı çıkıyorsun. Ayı güneşi yaratana karşı çıkıyorsun. Ne akla? Hangi gücünle, hangi çapınla karşı çıkıyorsun? Ha niye karşı çıkıyor? O peygambere verdiği talimat o toplumun işine gelmiyor. Bizim işimize gelmediği gibi Kur'an'ın içindeki hükümler bu toplumun işine gelmiyor. Nasıl gelmiyor? Çıktı Hazret geçen hafta da söyledi, sayın profesör doktorumuz, neye yoruluyorsunuz diyor. Haç mevsiminde niye birbirinizi ezip geçiyorsunuz diyor. Madem ki haç mevsimi, haç mevsimi 70 gündür, hacca gidenleri üçe beşe bölün diyor adam ya böyle, kısım kısım gitsinler hiç kimse de zahmet çekmesin diyor niye bunu diyor Kur'an'daki hüküm işine gelmiyor adamı görünüşte bizi acıyor bize iyilik yapıyor ama Kur'an'ı tahrif ediyor adam biliyorsunuz ki haccın en önemli rüknü Kurban Bayramı Arefesinde, Arefe günü Arafat dediğimiz dağda velen bir an için olsun bulunmaktır. Vakf ediyoruz. Yani şuurun yerinde veya değil. Orada bulunacaksın. Yoksa haccın yoktur senin. Hacı olamaz. Kabe'yi ziyaret ettim, Hira Dağı'na çıktım, nereye gidersen git. Arafatta vakfe yapmadıkça hacı olamaz kimse. Mümkün değil sene içinde kaç tane kurban bayramı var bir tane kaç tane arefe günü var bir tane adam demek istiyor ki ya bu bizim elimizde bir şey üç tane beş tane kurban bayramı koyarsın demek istiyor kanun maddesi gibi sanki meclise kanun yapıyoruz yani efendim üç beş tane arefe günü çıkar ortaya her güden kabul edilen arefe günü çıkar vakfı yapar bu senin oyuncağın mı senin oyuncağın mı? Bu hükümleri sen mi koyuyorsun? Yoksa güneşi de mi sen yaratmıştın? Ayı da mı sen yaratmıştın yani? Değiştirmek istiyor. Kur'an değişmez efendiler. Nasıl değişmez? Bir madde söylüyorum. Değiştirin bakayım ona. Hadi. Kimin gücü varsa gelsin değiştirsin bakayım. Bütün dünya birleşsin. Küllü nefsin zaikatül mevt. Kur'an'da tekrarlanıyor. Kur'an'da bir madde bu. Her canlı, her nefis ölecektir. Şunu bir değiştirin ya Allah aşkına. Ben de yaşamayı ne kadar çok seviyorum. Bir karar alınsın, bir kanun çıksın, bir güç gelsin desin ki bundan böyle herkes ölmeyecek. İşte şu ölüm maddesi nasıl değişmezse Hac maddesi de değişmez zekat maddesi de değişmez, namaz maddesi de değişmez örtünme maddesi de değişmez valisine, paşasına bilmem yetkilisine varıncaya kadar bu yetkinin dışında her şey yani ancak biz ne yaparız? ifade ederiz Rabbi, senin hükmün budur emrin budur yapamazsan hiç olmazsa itiraz etme Hacziyetin anlaşılsın, yapamadığın anlaşılsın. Şimdi bütün bu ayetler onun için serdediliyor. Mekkeli alışkanlığını değiştiremediği için, nefsinin isteklerinden geçemediği için Muhammed'i geri post alıyor. Allah'a diyor ki çek bu peygamberi. Sanki bir devlete büyük elçimi geri çekler gibi. Al bunu geriye, al kitabını geriye biz buna inanmıyoruz. Bu ne büyük cüret, ne büyük yanlışlık, ne büyük bir haksızlık. Yani akıl ile, mantık ile düşünülmesi lazım. Ben burada dersimi bitirdim. Bir iki kısa maruzat var. Havada soğuk bekletmemeye çalışacağım inşallah. Birisi, şurada bir ferman gibi bir yazı var görüyorsunuz. Camiye girerken caminin önünde bir sakat adamı görüyorsunuz. İki ayağı yok. On bir kilo bir yük taşıyor. O ayaklarına taktırdığı şey, üç buçuk saatte tuvaletten çıkabiliyor. Yani hakikaten muhtaç bir adam. Gerçekten muhtaç bir adam. Ve bu adam dilenmiyor yani. Dilencilikten hoşlanmıyor. Acizim, çaresizim, ayaksızım. Kendi çapında bir ticaret yapıyor. Münibüs de kullanıyor o haliyle. Ankara'dan minibüsle İstanbul'a geliyor. Buradan Ankara'ya gidiyor. Becerikli bir efendi fakat aciz bir adam. Allah yardımcısı olsun. Orada çorap, mendil bilmem ne bir şeyler satıyor. Diyor ki cemaatına söyle de ihtiyacı olsa da olmasa da benim bu malımı paraya çevirsinler alışveriş yapmak suretiyle bana yardım etsinler aslında zekata da muhtaç bir adam ama bunları söylemekten pek hoş, hoşlanmıyor dilenmiyorum diyor dilenmek de istemiyorum diyor size duyuruyorum çıkarken ondan bir şeyler alın sakın hoca ile ortaktır filan bak valla bu cemaattan her şey korkulur yani bak yarı şaka yarı ciddi söylüyorum ama ciddi söylüyorum böyle bir şey düşünmeyin Allah muhafaza buyursun hemen bir de müftülükten gelen bir yazımız var son inşallah Ramazan-ı Şerif'in sonuna geldik çeşitli hizmet yerleri var Kur'an kursları var bir de Arnavutluk'ta İmam Hatip Okulu'nda okuyan Orada kurulmuş bir İmam Hatip Okulu'nda okuyan Öğrenciler için Bir kısım ihtiyaçlar var Onlara elbise alınmış Çeşitli dertleri ihtiyaçları giderilmiş Dokuz buçuk milyar açık var Her müftülüğe bölüştürülmüş bu E Eminönü müftülüğüne Dolayısıyla Mahmutpaşa Camii'ne de Buradan bir pay geliyor çeşitli hizmet kuruluşları. Ayrıca Tokyo'da bir cami yapılıyor. Japonlar biraz fakir biliyorsunuz. Oradaki cami ama Müslümanlar yaptığı için o camiye de bir pay gönderilmek üzere. Böyle benim sayamayacağım, zamanınızı almak istemediğim birçok hizmet kuruluşu var. Onlara bölüştürülmek üzere, gönderilmek üzere son bir yardım istiyoruz size yani Ramazan'ın sonu ha, bundan sonra bereket versin hoca bu işi bitirdi mi? eğer hizmet devam edecekse ömür boyu devam edecek bu iş ama Ramazan'ın son haftasına geldik şöyle sonu dervişlerindir derler kıyıda kenarda ne kalmışsa onları derleyip toparlayıp inşallah güzel bir yardım ciddi bir yardım göndereceğiz Geçen hafta ben sizden yardım istemiştim. Allah razı olsun şu yokluk döneminde yani umduğumun üstünde yardım ettiniz. Beklediğimi açtınız. Miktar vermekte bazı sakıncalar olduğu için bu sene miktar belirtmiyorum. İsmaila Kur'an kursu için yardım ettiniz. Allah razı olsun. Çok çok teşekkür ediyorum size. Ama yine de ben yetişemedim, bulunamadım. Vermek de isterdim ben de diyorsanız arkadaşlarımız bu çıkış kapısının sağında ve solunda duracaklar. Onlar yardımı toplamıyorlar. Geçen haftadan eksiği olanlar varsa onları da alacağız. Efendim geçen mübarek gecenizi gece bitmedi biliyorsunuz. Kadir gecesinin gündüzünü yaşıyoruz şimdi. Evet, gece gündüzsüz olmaz, gündüz gecesiz olmaz. Ben kandilinizi tebrik ediyorum. Dün akşam ayrı ayrı yerlerdeydik herhalde. Ve önümüzde de bayram var. Gelecek bayramınızı da tebrik ediyorum. Nasıl geçmiş bayramlar tebrik ediliyorsa gelecekler de tebrik edilebilir. Cenab-ı Hak'tan hepiniz için huzurlu, Saadet dolu, mutluluk dolu bir bayram diliyorum. Çoluk çocuğunuzla inşallah kazasız, belasız, elemsiz, kedersiz bu bayramı geçirirsiniz. Tabi ben de aranızda olmak şartıyla. Lillahi